Gözdü <Gülüyor> belli Allah min Şeytan Rjeem Bismillahi R-Rahman R-Rahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Salatu ve sallamu ve ila jami al-ambiyai ve ve ila İnşallah bugün hep beraber namazı anlamaya çalışacağız. İki seneden beridir imanı anlamaya çalıştık. Çünkü iman olmadan amel fayda vermiyor. Eğer biri iman etmemişse gece gündüz ibadet yapmış olsa bile Allah ondan o ibadeti kabul etmez. Her ne olursa olsun Allah imanla beraber dedi. İman etmeden ibadete yapsan, salih amel de işlesem, Gece gündüz insanlara yardım da etsen Allah onu kabul etmez. Çünkü iman olmadan o ibadet Allah için olmaz. Allah kendisi için olmayan hiçbir şeyi, hiçbir ibadeti kabul etmez. Onun için ayet-i kerimede buyuruyordu, Kıyamet günü Allah'ın huzuruna geldiğinizde, Allah'ın rızasını gözeterek yaptığınız işlerden başka hiçbir işiniz şükrana layık değildir. Allah'ın rızasını gözeterek yaptıysa şükrana layıktır. Teşekküre layıktır. İmanla ameli, ibadeti birbirinden <gülüyor> ayırmak doğru değildir. Alimlerimiz bu konuda çok söz söylenmişlerdir. Amel imandan bir cüz müdür, değil midir diye tartışılmış. Kimisi amel imandan bir cüzdür. Yani eğer iman varsa Mutlaka analin de olması lazım. Anal olmazsa iman olmaz demişlerdir. Kimisi yok. Anal olmasa da iman olabilir demiştir. Bize göre nasıldır? Nasıl olmalıdır? İmanla İslam'ı birbirinden ayırmak doğru değildir. İslamın beş şartı vardı. İmanın şartlarını hep beraber anlamaya çalıştık zaten. İmanla İslamı birbirinden ayırmak doğru değildir. İman insanın içindeki İslam, yani Allah'a teslim olma, Allah'a abd olma, Allah'a kul olma eğer insanın içindeyse, gönlünde ise bu içindeki İslam'dır. Hem iman hem de içindeki İslam'dır. İslam da dışarıdaki, ameldeki, ibadetteki, ameldeki imandır. İkisi bir bütün. Birbirinden ayrı değildir yani. İman varsa ondan amel meydana gelir. İbadet meydana gelir. Eğer imanı onu harekete geçirmişse, eğer imanı onu harekete geçirip, ibadet yaptırmıyorsa, Allah'a kulluk yaptırmıyorsa, salih amel işlettirmiyorsa, güzel amel işlettirmiyorsa, bu durumda böyle bir imam, diri değil, ölü bir imandır. Onun için Allah ayet-i kerimede buyuruyordu, iman etmeyenler veya imanları kendilerine bir fayda vermeyenler, ebediyen kaybetmiştir. İman etmeyenler, veya imanları kendilerine bir fayda vermeyenler. İman nasıl fayda veriyor? İman ona ameli işlettirince, iman onda ahlaka dönüşünce, iman ona güzelliği kazandırınca, ona salih amel işlettirince, iman diri imandır. Yoksa ölü imandır, sahibi imanından fayda görmemiş demektir. Sırasıyla ibadetleri inşallah anlamaya çalışacağız. Namaz, oruç, hac, zekat. Her birini bir sohbette yapmayı düşünüyoruz ki kısa olsun, öz olsun, anlaşılmış olsun. Namaz deyince anlamamız gereken namazın 18 farklı manası vardır. Bunların bir kısmı birbirine benziyor. Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam namaz müminin miracıdır buyurdu. Miracı biliyoruz. Resulullah Efendimizin Allah'ın huzuruna çıkmasıdır. Namazı olmayanın miracı olmaz buyurdu. Eğer biri miracı olsun istiyorsa namaza dikkat etmesi gerekiyormuş. Mirac namazın meyvesidir. Namaz mirac için buraktır. Burak. Sadece zahiri olan tarafını yapıp namaz kıldığımızı zannetmemiz doğru değildir. Namazın Bir de içi var. Namazın içi miracıdır. Nasıl ki bir bedende ruh varsa, namazın da ruhu vardır. Namazın ruhu mirajdır. Allah'ın huzurunda gönül itibariyle durmaktır. Allah'a hamd etmektir. Zaten ne buyurdu Resulullah Efendimiz? Fatihasız namaz olmaz. La selate illa fatiha. Namaz yoktur dedi namaz olmaz. İlla ancak Fatiha ile namaz olur. Bunun için de Fatiha'yı bilmek gerekiyor, anlamak gerekiyor. Allah'ın huzurunda ne söylediğini bilmek gerekiyor. 7 ayet, 7 cümle yani. Her müminin mutlaka bu 7 ayeti manasını bilmesi gerekir. Söylerken ne söylediğini bilmesi gerekir. Yoksa Fatiha'si olmayanın namazı olmaz. Fatiha'nın manasını bilmeyenin de Fatiha'si olmaz. Yoksa taklidi olur. Taklit etmiş oluruz. Eğer Allah'ın huzurunda Allah'a İyyake na'budu ve İyyake aynı dersek, yalnız sana avdoluyor ve yalnız seni istiyoruz dersek, göreceğiz ki namazımız miraj olmuştur. Bütün mesele gönül itibarıyla Allah'ın huzurunda durmaktır. Nerede, ne zaman Allah'ın huzurunda durduk? Muhatabımız Allah oldu. Onunla sohbet ettik. Mirajda izlemektir. Bu müminin miracı demektir. Ama bize bu miracı kazandıracak olan namazdır yalnız. Namaz kılmasam öyle kendi kendime dua etsem olur mu? Allah ile sohbet etsem olur mu? Olur. Ama Namaz olmadan miraç olmaz. Bunun kemalati olmaz yani. Gerçek manada hiçbir zaman miraç olmaz. Bu diğer Allah'ın huzurunda durup Allah ile sohbet etmek namazın nimetinin eseridir. Namazın sonucudur yani. Bunun içinde bir veli, bir Allah dostu müşahade yaparken mutlaka bu müşahadeyi namaz nimetinden dolayı yapar namazı ona kazandırmıştır, secdesi kazandırmıştır, çünkü namaz sadece zahiri olarak huzurda duruş değil, manevi olarak da huzurda duruştur. Sadece dua etsen, zahiri olarak huzurda durmadın, zahiri olarak huzurda durunca ne olur? Zahiri olarak durunca hem ...zahiri varlığında hem manevi varlığınla Allah'ın huzurunda durmuş oluyorsun. Beden de her azam ibadettedir o anda. Allah'ın huzurundadır. Ama diğer zamanlarda Allah'ın huzurunda durup... ...onla sohbet ederken beden ibadette değildir. Allah onun için namazı emretmiştir. Hep beraber göreceğiz. Allah nasıl emrediyor? Namazsız olmayacağını nasıl beyan ediyor? Sela demek, namaz demektir. Kıldığımız namaz. Ayrıca selamet demektir. Ne demek selamet? Namaz sizi selamete erdirir. Allah cennete selam yurdu diyor. Neden selamete erdiriyor? Seni Allah'ın huzurunda durduruyor da ondan. Allah ile beraber ediyor da ondan. Allah ile muhatap ediyor da ondan. Sera aynı zamanda yaslanmak demektir, yaslanmak, dayanmak demektir, güvenmek demektir yani. Yaslanıp dayanıp güvenmek. Namaz kılan bu arada Allah'a güvenir. Sırtını Allah'a yaslamış olur ki güvenmiş olur yani, güvenir. Günde beş vakit huzuruna çıktığı Rabbine güvenmez mi? Elbette ki güvenir. Çünkü eğer günde beş defer Allah'ın huzuruna çıkıyorsa Allah'a bir yakınlık kazanmış. Bir samimiyet kazanmış. Günde beş defer biriyle sohbet etsek onunla mutlaka samimi ve yakın oluruz. Sera aynı zamanda başkalaşmamak demektir. Ne demek başkalaşmamak? Allah onu abdolsun diye yaratmış, fıtratına bunu yazmış. Abdolmak onun Fıtratında yazılı, bununla beraber onun kaderidir. Kaderinin dışına çıkmıyor demektir. Çıkamaz demektir. Başkalaşmıyor. Abd olarak abdiyetini kemale erdiriyor. Niye başkalaşmıyor? Eğer günde beş tefer Allah'ın huzuruna çıkarsa, diğer arayı da doldurur. Allah bunu da emretmişti. Evet, namazınızı ikame edin, orta namazına dikkat edin. Orta namazı ne demek? Orta namazı iki namaz arasındaki vakit demektir. Yani nasıl ki hem bedeninle hem gönlünle, ruhunla namaza duruyor, mirajda Allah'ın huzurunda duruyorsan, diğer zamanlarda da o iki namaz arasında da Allah'ın huzurunda dur dedi Allah. Benimle ol dedi. Eğer biri böyle olursa başkalaşması mümkün değildir. Başkalaşmak demek ne demektir? hayvan gibi hatta hayvandan daha aşağı kendini kaybediyor çünkü mesela aynı zamanda yanarak doğrulmak demektir yanarak düzelmek demektir onun için Araplarda eğer bir baston yaparken o başındakini eğip düzelip ekmek için önce yakıyor ısıtıyor Eğri düzeltiyor onu. Düzeltip ona şekil veriyor. Ona selvel asa. Asa namaz kıldı manasında. Onun için sela yanarak doğrulmak. İnsan nasıl yanarak doğruluyor, düzeliyor, düzgünleşiyor. Demek eğri ve ki namazla doğrulması gerekir. Evet, namaz Allah'ın huzurunda durup aynı zamanda Kulun Allah'a olan sevgisini, imanını, aşkını beyan edip başını secdeye koymasıdır. O aşk ile, muhabbetle kulun doğrulması demektir. Düzelmesi demektir. eğri böğülü taraflarını Allah'ın emrettiği gibi düzeltmesi demektir. Onun için ne buyuruyor? Ekim-i selam. Namazı ikame et. Namazla doğrul. Namazı kıl değil. Namazla doğrul. Namazı doğrult. Namazla ayağa kalk. Evet, namazla ayağa kalk deyince ne demiş olur? Namazla harekete geç. Kulluk için evet, hareketlen. Ebedi hayatını kazanmak için harekete geç. Sela aynı zamanda dua etmek demek. Zaten namaz baştan sona duadır. İçinde tekbir var. Allahu Ekber demek vardır. Subhaneke, Subhanarabbil Azim, Subhanarabbil Ala, Allah'ı tesbih etmek vardır. Tenzih etmek vardır. Tazim etmek vardır. Elhamdülillahi Rabbil Alemin, hamd etmek vardır. Kulluğunu, amdlığını beyan etmek vardır. Bununla beraber secdede de namazdan sonra da istediğini ister. Fatih Hazreti'nin baştan sona dua, namaz duaymış. Sela aynı zamanda desteklemek demek, yardım etmek demek, onun yanında olmak demek, onu övmek demek, övdüğünü sevmek demektir. Bunlar hepsi Sela'nın manasıdır. Onun için ayet-i kerimede buyuruyor diye Resulullah Efendimiz için, Allah ve melekleri peygamberine selat eder. İnne Allaha ve melaiketehu yusalluna alan Allah ve melekleri peygamberine selat eder. Peygamberine namaz kıl Peygamberine selavat okur der. Nedir? Peygamberini destekler. Peygamberine yardım eder. Peygamberinin yaptığını över ve peygamberini sever. Ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi ve sellimu teslima. Ey iman edenler, iman ettiğini iddia edenler, yani eğer siz gerçekten iman etmişseniz, siz de peygamberi Sevün, övün, kabul edin, destekleyin, ona yardım edin. Selam bir de neymiş? Desteklemek, yardım etmek. Kime yardım ediyoruz? Kendimize. Kimi destekliyoruz? Manevi tarafımızı, ruhumuzu destekliyoruz. Ruhumuza yardım ediyoruz. O öne geçsin diye, o bizde önde olup tecelli etsin diye... Biz onunla beraber olup Hazreti İnsan olalım diye kendimizi destekliyoruz. Manevi tarafımızı destekleyip güçlendiriyoruz. Onu Allah ile beraber edince desteklemiş ve güçlendirmiş oluyoruz. Aynı zamanda Allah'ı sevmiş oluyoruz, Allah kendimizi sevmiş oluyoruz. Kendimizdeki tecelli eden Allah'ın mümini <gülüyor> sevip onunla beraber olmuş oluyoruz. Övülmeye, sevilmeye de layık olmuş oluyoruz. Bütün bunları bize kazandıracak olan neymiş? Namazımızmış. Ama gerçek bir namaz. Taklidi bir namaz değil. Aynı zamanda namaz teslim olmak demek. Allah'a teslim olmak. Zaten kıyamda duruyor, rükra gidiyorsun. Kıyamda Allah'ın huzurunda duruyor. Rükra giderken huzurunda eğiliyorum her emrin, her vahyin karşısında eğiliyorum. Yani itiraz etmiyor, eğiliyorum. işittik ve itaat ettik diyorum. Demiş oluyoruz. Başını secdeye koyduğunda da ben alemlerin Rabbine teslim oldum diyorsun. Huzurunda en yüksek yerim olan başımı yere koyuyorum diyoruz. Allah ayet-i şerimede buyuruyordu. Namaz sizi her türlü Fehşadan. Fehşa demek aşırılık demek. Her türlü fehşadan alıkoyar. Eğer namaz bizi her türlü aşırılıktan alıkoymuyorsa, bu namaz namaz olmamıştır. Kime göre? Allah'a göre. Allah söyledi. Her türlü aşırılıktan. Fehşa ne demek? Bir kadın eğer eşinden başkasına kendini satarsa ne denir ona? Fahişe. Aynı halde erkek de öyledir. Arada bir fark yok. Günah itibariyle bir fark yoksa arada bir fark yok demektir. Aynı şekilde biri ticaret yaparken eğer değerinden daha fazlasına malını satıyorsa ona ne denir? Fahiş fiyat denir. Değil mi? Fahiş fiyat. Aşırı fiyat yani. Eğer biri kazanması gerektiğinde hakkı olandan daha fazlasına eğer satıyorsa malını o da fahiş fiyatta yapmış olur ki fehşayı işlemiş olur. Aşırılığı işlemiş olur. Bunu her şeyi için ölçü olarak kabul ederim. Evet fahşa ne demektir? Aşırılık. Her konuda. Hangi konuda aşırılık olursa olsun o Allah ona fahşa dedi. Ama namaz sizi her türlü fahşadan alıkoyar, aşırılıktan alıkoyar, sizi dengede tutar. Sizi hakta tutar dedi. Hem kendiniz için, nefsiniz için hem diğer insanlar için sizi dengede tutar, hakta tutar. Aşırı gitmenize Mani olur. Hem kendi nefsiniz için hem başkaları için. Hem aileniz için, çocuklarınız için, ticaretiniz için, işiniz için her konuda. Eğer alıkoymuyorsa bir sorun var demektir. Namazımız taklidi demektir. Zahiri olarak beden itibariyle Allah'ın huzurunda durmuşuz. Gönül itibariyle duramamışız demektir. Resulullah Efendimiz buyuruyordu namaz kılarken ezan okunduğunda şeytan ezanın sesinden rahatsız olur, onu işitmeyeceği yere kadar uzaklaşır. Onun için uzaklaşmak bir anlattır zaten. Ezan bitince, namaza durulunca hemen gelir. İnsanın insan ile nefsi arasına girip ona vesvese vermeye başlar. Hiç namazın dışında aklına gelmeyen şeyleri aklına getirir. Şunu düşün, şu ne oldu, bu ne oldu diye onu meşgul etmeye çalışır. Eğer o gönlüyle namazda durmamışsa meşgul eder. Hiç buna gücümüz yetmiyor ya da yapamıyoruz, yapamadık diyemeyiz. Buna fetvada da arayamayız. Eğer namaz müminin miracıysa, o miracda Allah'ın huzurunda durmuşsa, şeytan oraya gelemiyor, miraca gelemiyor bir kere. Varabileceği son nokta, birinci semanın altıdır. Göğe çıkamaz, kapı kapalı. Ama mümine kapı açık. Miraca çıkabilir, arşa çıkabilir yani. Eğer namazımız miracı olursa, biz Allah'ın huzurunda durursak, Allah'ın huzurunda olduğumuzu tadarsak, ben beni yaratan Rabbimin huzurundayım dersek şeytan oraya gelemez. Hiçbir vesvese veremez. En azından başlangıç itibariyle bir an bile Allah'ın huzurunda olduğumuzu tatmazsak bu namaz huzurda kabul olmayan bir namazdır. Huzura çıkılmamış bir namazdır çünkü. Onun için Resulullah Efendimiz buyuruyordu. insanlardan öylesi var ki namaz kılarlar sadece onlara yorgunluk kar kalır. Oruç tutarlar sadece açlık kar kalır. Buyurdu eğer namaz miraca çıkmamışsa. Evet çabasını gayretini sarf etmeye çalışmış olabilir. Ama namaz huzura çıkmamış. Daha doğrusu gönlü. O namazla huzura çıkmamışsa. Kıyamet günü onun kıldığı namazı yırtık bir paşavra gibi yüzüne fırlatırlar. Bu senin kıldığın namazdır denir. Yırtık bir paşavra gibi. Niye? Yırtık pırtıktır da onda. Şeytan parça parça etmiş namazını. Allah'ın huzurunda durmuş, Allah ile olmuş. Kıyamda durmuş, Fatiha'yı okumuş. Başlarken Allahu ekber demiş. Onun huzurunda durması gerekirken duramamış. Sadece laf. Lafta kalmış yani. Rükû'a giderken Subhan Rabbiyel Azim demiş Azim olan Rabbimi tesbih ederim. Sen benim Rabbimsin. Sen azimsin. Seni tesbih ediyorum. Demiş ama hiçbir şey ne tatmış ya de hissetmiş. Secde de Sübhane Rabbiyel A'la demiş. Sen benim A'la olan Rabbimsin. Sen benim Subhan olan Rabbimsin. Demiş ama ona söylememiş. Böyle bir namaz. Söylememişse, huzura çıkılmamış bir namazdır. Evet, Resulullah Efendimiz'in buyurduğu gibi kıyamet günü yırsık bir paşavra gibi yüzüne fırlatılır. Böyle bir namaz onu her türlü aşırılıktan, kötülükten de alıkoymuyor. Onun için ne diyor, namazın yeri ayrı faiz yiyor, faizin yeri ayrı diyor. Allah faiz yerler, ebedi cehennemliktir dedi. Allah ve Resulüne har başmış dedi. Nereye? Ebedi cehennem diyor. Namazlı kılmaya devam ediyor. Sen bir sefer namaz kılsan ondan vazgeçersin. Bir sefer başını secdeye dekse ve sen huzurda dursan namazın bir sefer, bir an miraç olsa sen onu yapmaya cesaret edemezsin. Sen ikinci sefer huzura nasıl çıkabiliyorsun? Allah ve Resulüne har başacaksın, ve sen huzura çıkıp namaz kılacaksın. Sen benim Rabbimsin diyeceksin. Sen buna cesaret edebilir misin? Eğer cesaret ediyorsan o zaman Allah'ın ayetlerine iman etmemişsin. Allah öyle söylemiş ama o boş bir şey demiş olursun. İmanın gitmiş, sen mümin değilsin bir kere. Evet, mümin hatayı işler, yanlış yapar ama öyle şeyler var ki Allah eğer cezası ebedi cehennemdir dediyse bir kurbunu yapabilir mi? kim bir mümini kasıtlı olarak öldürürse cezası ebedi cehennemdir dedi. Bunu yapabilir mi? Buna cesaret edebilir mi? Buna kalkışabilir mi? Böyle bir durumda titremez mi? Evet, namazı anlatıyorduk. Resulullah Efendimiz buyururdu aleyhissalatu vesselam, eğer birinizin kapısında bir ırmak geçerse, o kişi günde beş sefer o ırmakta yıkansa, Onda kirden eser kalır mı? Sahabe hayır yaratur Allah dedi. İşte beş vakit namaz da böyledir dedi. Biri günde beş vakit namaz kılarsa, günde beş sefer günahlardan yıkanıyor dedi. Temizleniyor dedi. Her seferinde mutlaka büyük günahları istisna etti yalnız. Büyük günahları zaten biliyoruz. Eğer onlardan sakınırsa, küçüklerini de Allah temizliyor. Namazla temizliyormuş. Namaz aynı zamanda bizi temizleyenmiş. Namaz bizi Allah'ın huzurunda durdurur. Hem de orta namazına dikkat ederken daimi olarak durdurur. Onlar namazlarında daimidirler dedi Allah. Daimi olarak huzurda duranlardır dedi. Ayetleri okurken de beraber göreceğiz. Bize başka neyi kazandırır? Bize Allah'tan haya etmeyi kazandırır. Haya etmeyi. Resulullah Efendimiz buyururdu, haya, hay isminin tecellisidir. Diri olmak, haya etmeyi gerektirir. Buyurdu ki, Allah haya sahibidir. Kulundan haya eder. Bir kulun eğer saçı, sakalı İslam'da ağarmışsa, beyazlamışsa yani Müslüman olarak hayatını yaşamaya çalışmış, saçları ağarmış beyazlamış. Allah ona azap etmekten hayal eder. Yani işi becerememiş ama hayatı boyunca yapmaya çalışmış. Allah ona azap etmekten hayal eder. Allah haya sahibidir. Buyurdu ki bir de Kardeşlerinizi çoğaltın. Kıyamet günü Allah sizi kardeşlerinizle beraber huzura alır. Yani cemaatin içindeki o cemaatle beraber huzura alır. Herhangi biri o cemaattekilerin kazandığı nimete layık olmasa da Allah onları, o kişiyi onların içinden çıkarıp cehenneme göndermekten hayal eder ya da o nimeti onlara verdiği nimeti ona vermemekten haya eder onun için kardeşlerinizi çoğaltın dedi Allah eğer kulundan haya ediyorsa kulun da Allah'tan haya etmesi gerekmez mi? namaz bize haya etmeyi kazandırır onun için Allah ayet-i kerimede buyuruyordu, Allah ve Resulü sizi diriltecek hay edecek, ziddülütecek siz ve size hayayı kazandıracak olana davet ettiğinde hemen davetine icabet edin. Nedir bu? Allah'ın emri, Allah'ın ayetleri. İman eden aynı zamanda haya da etmesi gerekir. Namaz bize hayayı kazandırır. Nasıl kazandırıyor? Ama namazımız gerçekten namaz olsa kazandırıyor. Yoksa taklit olmuş olur diyelim ki şimdi bir yanlış yapacağız biraz sonra Allah'ın huzuruna çıkıp halimizi ona arz edeceğiz huzuruna çıkmadan önce o yanlışı yaparsak huzurda dururken haya edeceğiz bu durumda ne diyoruz en iyisi ben Rabbimin huzurunda mahcup olmayayım utanmayayım onun için bunu yapmayayım senin için bunu yapmıyorum ya Rabbi dediğimizde Allah'ın bize neler ikram ettiğini göreceğiz. Neler ikram ettiğini göreceğiz. Buna Allah buna bizi şahit kılar. Bir ibadetten dolayı değil. Bir yanlış yapacağız. Allah'ın huzurunda durmaktan hayal edeceğiz. O yanlıştan bundan dolayı vazgeçeceğiz. Görelim bakalım Allah nasıl bir ikramda bulunuyor. İkramı öyle bir tattırır ki mutlaka kulu bunu görür. Ya Rabbi sen bunu buna karşılık bana ikram ettin der. Yani ibadetle kazanamadığını Allah'a olan hayasından dolayı, haşiyetinden dolayı terk ettiği günahtan kazanmıyor. Niye? Çünkü o kulu o anda ya Rabbi senin için diyor. O davranışı saf Allah için olduğundan dolayı. Allah peygamberlerini anlatır. Onlar namaz kılarlardı. Allah'ın ayetlerini okuyup secdeye kapanıp ağlarlardı." dedi. Devamında sonra onların yerine başka bir kavim geldi ki ondan onlardan sonra gelenler namazı zayi etti. buyuruyor. Namazı zayi etmek demek namazı terk etmek demek değildir. Namazı tek başka zayi etmek namazdan zarar etmek demek. Namazın içini boşalttılar. buyuruyor. Namazın içini boşalttı. Dışı var, içi yok. Zahiri olarak Huzurda durmuş, namaza durmuş ama gönül itibariyle başka şeylerle meşguldur. Huzurda duramamış. Evet. Onlar kaybettiler. Nasıl ki imani hakikatiyle anlamaya çalıştıksa ibadeti de böyle anlamamız gerekir. İbadetin hakikati var. İmanı anlatırken veya ibadeti anlatırken Bazı kardeşlerimiz ya da bizi dinleyenler diyebilir ki çok keskin, sınır çiziliyor ya da hep uyarılıyoruz. Yanlış yapılmış, eksik yapılmış diye uyarılıyoruz diyebilir. Eğer buna ihtiyaç olmasaydı bunu yapmazdık. Mutlaka ihtiyaç var. Yani biri eğer dama çıkmış, damın kenarına gelmiş, bir adım daha asla düşecekse ne yapmak lazım? Uyarmak gerekiyor. Düşüyorsun. Öyle yapma. Senin bu tarafa doğru gelmen lazım. Demek gerekiyor. Dostluk bunu gerektirir. Kardeşlik bunu gerektirir. Sevgi bunu gerektiriyor. Yoksa bizim başka bir derdimiz yok. Tek derdimiz var sevdiğimiz içindir. Kardeşimiz olduğu içindir. Uyarmak bunun içindir zaten. Eksiklerimizi bilelim ki yapmaya çalışalım. Doğruyu bilelim ki doğru yapmaya çalışalım. Bilmesek, yanlışımızı doğru zannetsek, hiçbir zaman doğruyu öğrenemeyiz ama huzura gittiğimizde öğreniriz. Bu durumda doğruyu söylemeyenler de mesuldur, sorumludur. Yoksa Sadece namazı kıl demek ki iş bitmiyor. Namazı kıl ama nasıl kıl? Niye kıl? Kılarsan neyi kazanacağım, kılmazsam neyi kaybederim? Biz bunu anlamadıksa ibadetimiz takridi olmuş oldu. İşte kıl. Bilmiyorum ama kıl. Namaz güzeldir. Bu tarif değildir. Bu namazı anlatmak değildir. Olmuşuz için zorlanıyoruz. Bilmediğimiz için zorlanıyoruz zaten. Mümin ile münafık arasında zahiri olarak görünen fark namaz farkıdır. Zahiri olarak. Manevi değil. Maneviyatı Allah biliyor. Gönlümüzü Allah biliyor. Ama zahiri olarak görünen fark namazdır. Gördük biri namaz kılıyor. Rahatlıkla bu mümindir diyebiliriz. Bu zahiri olarak onun müminliğine şahadettir. Namazı şehadet ediyor. Ama diyelim ki hiç tanımıyoruz. Mümin olup olmadığını bilmiyoruz. Konuşmamışız da eğer namaz kılmıyorsa bu mümindir diyemiyoruz. Namaz aynı zamanda zikildir. Namaz duadır. Namaz tesbihtir. Tevhiddir, tahmiddir, tahlildir. Namaz aynı zamanda Kur'an'ı okumaktır. Her namazda mutlaka Kur'an okuyoruz. Namaz Allah ile sohbettir. Namaz halini Allah'a arz etmektir. Rabbine arz etmektir. Namaz Allah'a sen benim Rabbimsin ben de senin kulunum demektir. Başını secdeye koyarken her haliyle gönlüyle bunu söylemektir. Nasıl ki namazda Allah, kul Allah ile konuşuyorsa Elhamdülillahi Rabbil Alemin diyorsa, Errahmanin Rahim diyorsa, hitabı Allah'a yapıp, ham senin içindir. Övme ve övülme sana aittir. Sen Rahmansın, sen Rahimsin, sen Maliki Yevmiddinsin, sen din gününün sahibisin sen benim sahibimsin sen bana hasap soracak olansın. Ya Abdul Yalnız sana abdoluyorum ve yalnız seni istiyorum. Yalnız senden istiyorum. Seni senden istiyorum. Ehdine sıratel müstakim beni sıratil müstakime hidayet et. Sıratil müstakimde sana gelmeyi bana nasip et. Sana vasıl olmayı, kavuşmayı bana nasip et. Sıratellezîne en'amta aleyhim o sirat müstakim ki kendisine nimet verdiğin kulların yolu, peygamberlerin yolu, nebilerin yolu, sıddıkların yolu, şehitlerin yolu, salihlerin yolu. Gayril mevdu ve aleyhim ve Beni bunun dışında bırakma ya Rabbi. Gazaba uğrayanlardan beni eyleme. Delalette kalanlardan beni eyleme. Diyorsun Allah'a. Mutlaka sen buna karşılık bu duanın cevabını alırsın. Ayet-i Kerime'de Allah Zekeriya Aleyhisselam için buyuruyordu. Buyurdu ki, Zekeriya mihrabda, namazdayken melekler evet, ona vahyetti. Allah sana bir evlat verecek. İsmi Yahya'dır. Peygamberlerdendir. Namazda vahyetti. Niye başka zaman vahyetmedi de niye namazda, mihraptayken namazdayken niye hitabı alıyor? Sen Rabbinle namazda konuşuyorsun ya, o da seninle namazda konuşur. Onun için söylüyorum, namazı olmayanın miracı olmaz. Rabbin seni muhatap alsın istiyorsan namaza dur, huzurunda dur. Sen sohbetini onunla yap, o da sohbeti seninle yapsın. Namazla ilgili ayetleri hep beraber anlamaya çalışacağız. Önce abdestle ilgili olanları anlamaya çalışacağız inşallah. Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyhellezine amenu. Ey iman edenler. İza kumtum selah Namaza kalkacağınız zaman. Tagsilu vecûhekum. Yüzlerinizi yıkayın. Ve ediyekum ilel merafik. Ellerinizi de birseklerinize kadar yıkayın. Wemsahu bi rusikum başınızı meshedin. Warjulu <gülüyor> kum ile Ka'be'ye. Ayaklarınızı da topuklarınıza kadar. Ayet bu kadar. Abdest buymuş. Allah'ın bize öğrettiği abdest buymuş. Yüzünüzü yıkayın. Elinizi dirseklere kadar yıkayın. Başınızı meshedin. Ayaklarınızı topuklarınıza kadar dedi. Onun için abdest alırken ayaklarımızı meshetme imkanını Allah vermiştir. Yani hava soğuktur veya su azdır. Bunu bir sefer farz olan bir sefer yıkamaktı. Bir sefer yüzünü, elini dirseklere kadar yıkayıp elini ısıratıp başını meshedip top da topukları kadar meshederse abdest oldu. Kim söyledi? Allah söyledi. Hiç yani böyle şeye gerek yok. Bir sefer yeterlidir. Gerektiğinde Resulullah Efendimiz bunu bir sefer yapıyordu. Sahabe buna Resulullah hafif bir abdest aldı diyor. Hafif bir abdest. Bu hafif abdestmiş. Ağır abdest de varmış ki hafifi buydur. Ağır abdest nasıldır? Her bir azayı üç sefer yıkamaktır. Ağzına üç sefer su vermektir. Burnuna üç sefer vermektir. ayaklarına beraberinde yıkamaktır. Bu da ağır abdesti. Allah bir konuda kolaylık dilemişse o kolaylığı bilmek gerekiyor. Evet ağır olanı yapacağız. Gerektiğini de hafif olanı da uygulayacağız. Rabbimizin bize tanıdığı kolaylığı da yapacağız. Ayeti birebir okudum. Zaten genel olarak arkadaşlar ayeti okurken de Allah'ın ne dediğini biliyor. Allah'ın söylediğinin dışında kim ne söylerse söylesin. Yani şu mezhep şöyle söylemiş, şu tarikat böyle söylemiş, şu alim böyle söylemiş değil. Allah ne söylemiş? Sen de en azı onu kadar anlıyorsun. Bunu böyle bilelim. Çünkü Allah konuşurken kurum anlamasın diye konuşmamış. Kulum anlasın. Bunun anlayacağı şekilde konuşmuş. Bu abdest için değil. Ayet devam ediyor yalnız. Ve in kuntum junuben. Betaharu. Eğer temizden, temizlen yıkan junupseniz. Ve in merda ev ala sefer. Ama eğer siz yolcuysanız veya hastaysanız cünüp olmuşsunuz da ama yolcusun veya hastasın. Evca'a ehadun minkum minel Ya da sizden biri çukurdan gelmişse. Çukurdan gelmiş demek yani lavaboya gitmişsin. Yolcuysan ya da şeysen veya çok affedersiniz. Lavaboya gitmiş deniz. Tuvale gitmiş deniz. kelimeyi doğru kullanayım. Evet. Ev, lavasının nisa, ya da kadınlara dokunmuşsanız. İmam Şafii bu teması. Elle temas olarak anladı, İmam Hanifi yok, beraberlik olarak anladı ama yukarıda bak ne yazıyor وَاِنْ كُنْتُمْ جُنُوبَ فَتَهَّرُوا Eğer cünüpseniz dedi yalnız, bunu cünüplük için söyledi. Ama abdest alırken de aynı şey gereklidir onun için eğer çukurdan gelmişseniz dedi. Kalem تَجِدُوا Ve bununla beraber suyla da bulamadınız, su yok. Teyemmüm <gülüyor> seyeden teyiba. Bu durumda teyemmüm yapın. Temiz bir toprakla teyemmüm yapın. Evet, Teyemmümü nasıl yapıyoruz? Ben sahû <gülüyor> Teyemmüm etmeye niyet edersin? Zaten niyet gönüldedir. Diline söyleme gerekmiyor. 51 bir defa toprağa vurup. Yüzüne mezhe eli Elini toprağa vuruyorsun. Yüzüne mezhe diyorsun. وَاَيْد۪يكُمْ minhu. Bir de onunla elini e, mezhe. Bir sekere kadar elini koluna beraber mezhe. Yani şöyle. Bu hem abdest için geçerlidir. Hem cünüpseniz temizlenmiş olmanız için yeterlidir. Hangi şartlarda Yolcuysanız veya hastaysanız, yani e, sana zarar verecek, sıhhatine zarar verecek. Böyle bir durumda yapmanız gereken şey temim yapmaktır. Temim yaptığımızda hem temizlenmiş oluruz hem de abdestli olmuş oluruz. Eğer günlük değilsek sadece abdest içinse bu durumda abdestli olmuş oluruz. Ma yuridullah li aleikum min Allah sizin için zorluk dilemiyor. Sizin zorluk çekmenizi dilemiyor. Allah dilemiyor ama alimlerimiz diliyor Israrla bu böyle olsun diyor. Bu olmaz diyor. Müsaade etmiyor. Niye? Allah'ın yaptığını beğenmiyor. Anlamamış. Kulluğu anlamamış ibadeti anlamamış, namazı anlamamış. Sadece dışına bakıyor ya, ondan ibaret zannediyor. وَلَكِمْ يُرِيدُوا يُتَهِّرَكُمْ Ama Allah sizi tertemiz kılmak istiyor. Tertemiz kılmak, toprakla insan temizlenir mi? Yok, tertemiz kılmak ne demek? Seni namazla temizlemek istiyor. İbadetini de temizlemek istiyor ne olursa olsun, ibadetini yap diyor. Yani, i̇badetle, namazla seni temizlemek istiyor. Allah'ın muradi bu. Mesela senin helal ya da haram olman değildir. Bu durumda teemmüm yaparsın ama temizlenirsin. Gönlün temizlensin, için temizlensin. وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَّهُ عَلَيْكُمْ Bununla beraber, Üzerinizdeki nimetini Allah tamamlamak ister. Nimetin tamamlanması için senin ibadette olman gerekiyor. Abdiyette olman gerekiyor. Onun için. E, fetva yok. Yapamadım, edemedim yok. Suyu bulamadım, teyemmüm yap. La allakum teşkurum. Allah istiyor ki siz de ona şükredesiniz. Rabbimiz bize kolaylık tanıdı diye ona şükredersiniz. Bu size şükrettirir. Bir de namazın vakitleri vardır. Allah vakti saatte değil. Elbette ki neyle beyan ediyor? Gece ve gündüzle beyan ediyor. وَاَقِيمِ السَّلَا Namazı ikame Yani namazla Allah'ın huzurunda durun. Terefin nehar gündüzün iki tarafında, gündüzün iki tarafı biri sabah, biri ikinci aşama kadar olan bölüm. Gazilü fen minelley, bir de gecenin sabaha yakın olan kısmında. Allah, gecede de. Yani imsaktan önce de namaza davet ediyor. İnnel hasenati yudhibnas seyiat. Muhakkak ki güzellikler kötülükleri temizler, giderir. Böyle yaparsan, yani gece kalkıp namaz kılarsan senin yaptığın bu güzellik senin yapmış olduğun günahları, kötülüklerini temizler. Zâlike zikra liz-zâkirin. Bu üyüktü almak isteyenler için üyüktür, nasihattır, hatırlatmadır. اَقِيمِ سَلَاتَ لِدُلُكِ الشَّمْسِ اِلَى Güneş tam tepedeyken, yani öğle namazını kıl, gece karanlığına kadar olan zamanda da, yani ikindi vakti de namazı kıl, Ve Kur'an el Fecr, Fecr vakti, sabah vakti Kur'an oku. Namazında Kur'an oku, bu Kur'an'ı sesli oku. İmle Kur'an el Fecri kane meşhur Sabahtaki sabah okuyuşu, sabah namazı şahitlidir dedi. İnsanlarla beraber olan melekler vardır o vakitte nöbet değişimi vardır. Yani gelenler ötekilerini gönderiyor. Gidenler bir daha geldiğinde bir sefer ötekileri gidiyor. Hepsi beraber şahit olmuş oluyorlar. وَمِنَ الْلَيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَفِلَةً لَكْ Bu hitap Resulullah Efendimiz'dedir. Gece, kalk sana mahsus olmak üzere namaz kıl namaz kıl emri özellikle burada yok gece kalk Kur'an oku bununla beraber namaz kıl manasına da gelir çünkü Kur'ansız namaz olmuyor eğer böyle yaparsan asa en يَبْعَسَكَ رَبُّكَ مَقَامًا mahmuda. Eğer böyle yaparsan bu durumda Rabbinin seni makam mahmuda ulaştıracağını umabilirsin. Allah niye böyle söyledi? Bir kul eğer Allah beni öfsün istiyorsa, övülmeye layık olayım istiyorsa, gece kalkıp ne yapması lazım? Namaz kılması lazım. Özellikle Kur'an'ı beyan etmesinin sebebi nedir? Allah'ın ayetleri üzerinde tefekkür etmesi lazım. Böyle yaparsan seni övülmüş bir hale getirir. De ki O Allah'e Evvelu Rahman. De ki ister Allah deyin, ister Rahman deyin. Eyen ma tad'ou falahe ul esma ul husna. ister Allah deyin, ister Rahman deyin, en güzel isimler onundur. O isimlerle Esmaul ul husnayla ona dua edin. Ve la teşher bi Namaz esasında namaz kılarken sesini fazla yükseltme. Ve la tukhāfit bihā. Sesini çok da alçaltma. Ne böyle yüksek sesle oku ne de böyle duyulmayacak kadar olmasın. Huptari beyne zâlike sebilâ. İkisinin arasında bir yol tut. Yani bağra bağra yapma. Böyle kendin de duymayacağın kadar olmasın. Ortası kadar. Yani kendin duyacak kadar. Kul innesalati ven nusuki ve mahyaye ve memat de ki benim namazım, kurbanım, hayatım ve ölümüm alemlerin Rabbi olan Allah içindir. لِلَّهِ رَبِّ alemin, Alemlerin Rabbi olan Allah içindir. De. Demek ki namazımız da, kurbanımız da, hayatımız da, ölümümüz de Allah için olmalıdır. Allah bunu söyle dedi. Bunu söyle derken, bunu söyle ve bunu böyle yap. Bunu ikrar ederken doğru söyle, doğru söylemiş ol. Eğer sen gerçekten böyle değilsen, böyle yapmıyorsan doğru söylememiş olursun. قُلْ لِعِبَادِ الَّذ۪ينَ اَمَنُ İman eden... Kullarıma söyle. İman eden kullarıma. Yıkümüne <gülüyor> selah. Namazı ikame etsinler. Ve yunfiku mimma rezzaknahum. Onlara rızık olarak verdiklerimizden infak etsinler. Sırren ve alaniye. Hem gizli hem aşikare. Allah yolunda infak etsinler. Min kavli en yeetiye. Yevmun la لَا بَيْعُنْ ف۪يهِ la خِلَالٍ O, kendisinde alışveriş olmayan, dostluğun işe yaramadığı, o gün gelmeden önce mutlaka bunu yapsınlar. Kullarıma söyle, beni Rabbi olarak kabul edip, ben Allah'ın kuluyum diyen mümin kullarıma böyle söyle. Namazını kılsınlar, kendilerine rızık olarak verdiğimizden de gizli ve aşikare ne yapsınlar? İnfak etsinler. Kıyamet günü o zor gün gelmeden önce. Dostluğun, alışverişin fayda vermediği o gün gelmeden önce bunu böyle yapsınlar. Allah namazı ikame et diye emrediyor. وَاَقِيمُ السَّلَا Namazı ikame edin. ve وَاَتَزَّكَا Zekatı verin. Temizlenmek için verin ve ma tukaddimu li anfusikum min khair hayırdan ahirete gelmeden önce kendi önünüzden her neyi gönderirseniz teciduhu indallah onu Allah'ın katında hazır bulursunuz inellahi bima taamalon basir muhakkak ki Allah yaptıklarınızı görendir ne yaptığını görüyor biliyor rical öyle adamlar var ki, öyle delikanlı adamlar var ki, yiğit adamları var ki, لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا bayun, an زِكْرِ Onları ne bir ticaret, ne bir alışveriş, Allah'ı zikirden alıkoymaz. koymaz. وَاِقَامِ السَّلَاةِ Onları namazı ikame etmekten aliy koymaz. Allah önce zikir dedi, sonra Allah'ın zikri, Allah'ı zikretmek, Allah Allah demek. Allah'ı zikretmekten aliy koymaz, namazı ikame etmekten aliy koymaz ve itaiz zeka, zekati vermekten aliy koymaz. Yıkafuna yümen teteklendu فيه القلوب والابصار onlar neden dolayı korkup endişe ediyorlar onların korktukları şey nedir o gözlerin döneceği günden kıyamet gününden yani o gün gözler haldel hale döner kıyametin dehşetini anlatır Allah onlar o günden korkarlar gözlerin döndüğü o günden korkarlar endişeleri budur onun için ne bir alışveriş ne bir ticaret hiçbir şey onları Allah'ı zikretmekten namazı ikame etmekten zekatı vermekten alıkoymaz buyurdu. Ve ikimüs namazı ikame edin ve zeka, zekatı verin ve etu'r resul Allah'ın resulüne itaat edin leallekum turhamun. Eğer bunu böyle yaparsanız rahmete erersiniz. Allah sizi rahmetinin içine alır. Rahmetle muamele eder. اَلَّذ۪ينَ يُخُوِمُونَ السَّلَٰهِ O kimseler ki namazlarını ikame ederler. وَيُعْتُونَ <gülüyor> الزَّكَ Zekatlarını verirler. وَهُمْ بِالْآخِرَتِّ هُمْ يُخُوِنُونَ İşte ahirete iman etmiş olanlar bunlardır. Ahirete kesin kes ikna olmuş olanlar bunlardır. nesini ikna etmiş olanlar bunlardır. Kim? Namazı kılıp zekatı veren. Namaz, Kul ile Allah arasındaki halidir, kulluk halidir. Zekat, infak etmek, rızık olarak kendisine verilenden infak etmekle insan da insanlar arasındaki muameledir. İkisi de imandır. Amel olmakla beraber ikisi imanın gereği, imanın soruncudur. Eğer zekati vermiyor ve infak edemiyorsa imanın bir tarafı yok. Ahirete iman yok çünkü. Yatırımı ahirete yapamıyor demektir. Utlu ma uhiye <gülüyor> ileyke el kitab. Allah'ın sana kitaptan vahyettiğini oku, tilavet et, takip et. Ve eqimissela namazı iqame et. İnne salate tenha anil fehşai vel münker. <gülüyor> Muhakkak ki namaz sizi her türlü aşırılıktan alıkoyar koyar. Ve le zikrullahi Bununla beraber Allah'ı zikir en büyüktür. Vallahu ya'lemu ma tesna'un. Allah sizin ne yapacağınızı bilir. Evet, namazı ikame edin. Bununla beraber Allah'ı zikir en büyüktür dedi. Namaz da zikirdir. Namaz belli vakitlerde farz kılınmış. Namaz baştan sonra zikir, baştan sonra dua, tesbih. Allahu Ekber derken Allah'ı zikretmiş oluyorsun. Buna beraber Allah Allah demek en büyükmiş yalnız. Namazı kabul edenler zikri kabul etmiyor bakıyorsun. Kime göre kabul etmiyorsun? Biz duymadık böyle bir şey. Peki sen Allah'ın Kitabını okumadın mı? Sen hiç Kur'an okumadın mı? Okudun. Sözde sen alim olacaksın bir de. Niye zikri gizliyorsun? Sen Allah'ın ayetlerini gizlemiş olmuyor musun? Münimüne iley. <gülüyor> Allah'a yönelim. Allah'a münib olun. Allah'a dönün. Ondan başka tarafa dönmeyin. Ona dönüp ona itaat edin. Vetakuhu. Ona karşı takva sahibi olun. Sorumluluğunuzu yerine getirin. Sorumluluğunuzu kabul edin. Kul olma, abd olma sorumluluğunuzu kabul edin. Ve kı'mus Namazı ikame edin. Ve la tekunu minel Sakın müşriklerden olmayın. Allah'a dönmezsen, takva sahibi olmazsan Namazı ikame etmezsen müşrik olursun demektir. Bunu yapın müşriklerden olmayın dedi. Namazın ne kadar önemli olduğunu anlamaya çalışıyoruz. Vakerne <gülüyor> fi buyutikum Bu hitap Resulullah Efendimizin kanımları içindir. Buyurdu ki evlerinizde oturun. ve ne fi buyuti kün evlerinizde oturun. Ama kelime manası bu değil. Ev, evlerinizde vekar sahibi olun. Wakar ne? Veker sahibi. Evlerinizde vekar sahibi olun oturmak başka şey, vakar sahibi olmak başka bir şeydir. Ayeti tamamlayayım inşallah. Ve la teberrecne teberrucen cahiliyetil ula. Daha önce cahiliye döneminde insanlar açıp saçılıyordu. Sokaklarda dolaşıp geziyordu. Allah'ın hesabını yapmadan nefsin hesabını yaparak Böyle şeyler yapmayın, böyle şeyler düşünmeyin. Yani sokaklarda boş boş dolaşmayın, vakarınızı koruyun. Evdeki dışarıda, evdeki vakarınızı da koruyun. Vakar. Vakar demek, Allah'ın huzurunda durmak demektir. Ciddi olmak demektir. Devam ediyor. Ve eqimne selah. Namazınızı ikame edin ve atin zeka zekati verin ve it inallaha ve resul Allah'a ve resulüne itaat edin in ma yuridullah li yushebe ankum al-risala ehlen beyt Allah Resulullah Efendimizin ehli beyti için söylüyor ey ehlibeyt Allah sizden kiri gidermek istiyor sizi temizlemek istiyor sizi tertemiz kılmak istiyor ve yuttehirekum tethira sizi tertemiz kılmak istiyor tertemiz olmak için ne gerekiyormuş Resulullah Efendimiz'in emri neyse ümmetine de odur evinizde vakar sahibi olun yani evinizde de Rabbinizi unutmayın. Rabbinizin hükmü geçsin. Allah başka bir ayet-i kerimede buyuruyor. Evinizde okunan Kur'an'ı ve hikmeti düşünün buyuruyor. Evinizde Kur'an okunsun. Allah'ın hikmeti anlatılsın. Ayetler anlatılsın. Allah zikredilsin. Öyle gösteriş için dışarı çıkıp dolaşmayın. Namazı ikame edin, zekati verin. Zekat vermek demek, bir tek maldan vermek demek değildir. Ne zaman zekat kelimesi geçse, arkadaşların bunu böyle anlaması lazım. Temizden, ilminden temizde, aklından yani ilminin zekatını ver, aklının zekatını ver, hikmetin zekatını ver, gönlünün zekatını ver, imanınız zekatını ver. Allah sana neyi ikram etmişse ondan ikram et demektir. Bunu daha önce Resulullah Efendimiz'in döneminde mesela Mekke döneminde Allah ayet-i kerimede buyuruyor onlar sana neyi infak etmeleri gerektiğini soruyorlar. De ki onlara ihtiyaçtan fazlasını. Mekke döneminde ihtiyaçtan fazlasını herkes vermek zorundaydı. Niye? İhtiyaç var da ondan. Eğer ihtiyaçtan fazlasını saklarsa ötekileri aç kalıyor. Bu durumda ölçü neymiş? Yaşı fazlası ne? Durumlar düzelince ne yapıldı? Resulullah Efendimiz onu yavaş yavaş indirdi. Evet, onda bir, kırkta bire kadar indirmiş. Ama Hazreti Ali Efendimiz ne buyuruyordu? Kırta bir cimrilerin zekatidir. Biri soruyor, işte zekat ne kadar bilmemiz gerekiyor? buyurmuştu ki, sana göre mi, bana göre mi? Demiş yani sana göre, bana göre zekat ne olur? Evet demiş. Sana göre 40 bir bana göre hepsi. Onun için bu söz Ali Efendimiz'e aittir. 40 bir cimrilere aittir dedi. Yani en az olması gerekir. Evet. Burada da zaten Resulullah Efendimiz'in hanımlarının mal olarak bir şeyleri yok zekat versinler. Buradan bunun anlaşılması gerekir. Zekat demek, Allah'ın kendisine ikram ettiği, her nimeti ikram etmek demektir. Ya ileyhellezine amenu. İza mudiye li salati min yevmini cum'ati. Ey iman edenler, iman ettiğini iddia edenler, cuma günü namaza çağrıldığımız zaman, فَسْعَوْ اِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ Hemen, Allah'ın zikrine koşun. Namaz zikirmiş. Cuma günü namazı çağırıldığınızda Allah'ın zikrine koşun, Allah'ı zikretmeye koş. Cuma'da sadece namaz yok yalnız. Cuma'da zikir de vardır. Ee, hanım, sahabeler söylüyor. Cuma günü diyor, biz Cuma namazının bittiğini Mescidden gelen zikir sesinden anlardık. Namazdan sonra zikir yapılıyor. Onun şimdi buyurdu. Tesavvülla zikrillah. Allah'ın zikrine koşun dedi. Namaza zikri beraber söyledi Allah. Allah'ın adeti öyledir. Birinde namaz diyor, birinde zikir diyor. Ne demek? Burada ikisi de var demektir. Wa zul Alışverişi bırakın. Bu bir emir. Bu kesin bir emir. <gülüyor> Eğer siz bunu anladıysanız, biliyorsanız, siz beni dinlediyseniz bunun sizin için daha hayırlı olduğunu bilin. Bilin ki bu sizin için hayırlı olan budur. Yani alışverişe zarar ederim deme. Sen bana güvenmiyor musun diyor Allah. Ben sana alışverişi bırak diyorum. Senin için hayırlı olan budur. Allah'ın davetine icabet et. Namaza ve zikre koş dedi. Allah cumartesi günü Yahudiler için çalışmak yasak demişti. Cumartesi günü çalışmayacaksınız. Avlanmak yasak demişti. Denizin kenarında olan bir o kavimden bir kısım yani Yahudilerin bir kısmı denizin kenarındadır. Barışçılıkla geçiniyorlar. Ayette buyuruyor ki bu bir imtihan. Alınmak serbest olduğu gün balıklar gelmiyordu. Cumartesi günü balıklar akın akın geliyordu. İşte hani kabarttı onları. Peki Allah ne yaptı? Allah onlara aşağılık maymunlar olun dedi. Aşağılık maymunlar. İnsanlığını kaybetti. Hayvan oldular. Neden dolayı? Cumartesi günü o Çalışma, alışveriş yapma, iş yapma yasağını çiğnedikleri için. Eğer cuma günü de biri cuma günü cuma saatinde, namaz vaktinde alışverişi bırakmıyorsa böyle bir durumda, o da böyle bir tehlikeyle karşı karşıya olmaz mı? Olur. Aynen olur. Ama Allah'ın rahmeti sonsuz ve kullarını biliyor. Bu metin bir gün boyunca yasaka uyamayacağını biliyor. Bak sadece cuma vaktinde dedi. Yarım saat, yarım saat bile yok yani. En azından yani yarım saatlik o ticareti, kazancıyı Allah'a feda edebilmek gerekir. Ama eğer iman etmişsek, sizin için bu hayrıdır dedi Allah. Bunu iyice anlamak gerekir, doğru anlamak gerekir. Ayet devam ediyor. Feyi da kudiyeti selah namazı oldunuz tamamladınız. Fenteshiru fil ert yer yüzüne dâhil işinizde dönüp. Ve min fedil Allah. Allah'ın size ikram ettiklerini, fazladan size rızık olarak evet, takdir ettiklerini evet, arayın. وَزْكُرُوا اللّٰهَ la لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ Allah'ı çok çok zikredin. Eğer böyle yaparsanız felaha, kurtuluşa, saadete erersiniz. Yani yeryüzüne dağıldın. Allah'ı unutma. Namaz bitti değil. Rabbini zikretmeye devam et. Ne olursa olsun Rabbinin hesabını yapmaya devam et. Her anda Allah demeye devam et dedi. Hafizu salat Namazlarınızı muhafaza edin. Namazlarınızı koruyun. Ves-salati'l-usta özellikle bilhassa orta namazına dikkat edin. Yaqumu Ayaktayken namazda dur. Yani hareket ederken bir iş yaparken Allah'ın hesabını yapın, Allah'ın huzurunda durun. Lillâhi gânetin Allah'a karşı edepli olun. Allah'a saygılı olanlardan olun. Saygılı olmak için Allah'a saygı göstermek için, göstermiş olmak için ne yapmak gerekiyormuş? Namazımızı muhafaza etmek gerekiyormuş. Namazı muhafaza ne demek? Namaz kıl demek değil, namazı muhafaza namazın içini muhafaza eğer zahiri olarak kılınan onun kabıysa içini muhafaza etmen gerekir yani gönül itibariyle mirajda Allah'ın huzurunda durmayı muhafaza et dedi özellikle orta namazına dikkat et dedi orta namazında Allah'ın huzurunda dur dedi yani iki namaz arasında da Allah'ın huzurunda olduğunu unutma kulbudur zaten abd budur eğer böyle yaparsanız Allah'a karşı edepli olmuş olursunuz. Saygılı olmuş olursunuz, hürmet etmiş olursunuz. Allah'ın emrine hürmet etmiş olursunuz. Kad <gâd> eflahul <ev leha> mu'minun. Müminler felaha, kurtuluşa, saadete ermiştir ki ellazihum fi salatihim khashiun. Çünkü onlar namazlarını hoşu içinde kılarlar. Huşu içinde. Yani Allah'ın büyüklüğünden dolayı, azametinden dolayı haşyetle, hoşuyla Allah'ın huzurunda durup namazlarını haşyetle ikame ederler. Sadakallahu'l-Azim. Namazı tamamlamayı düşünüyordum, kısa olsun diye ama kalan ayetleri okumadan geçemiyoruz, geçmeyeceğiz. İnşallah yarın namazla ilgili ayetleri okumaya devam edeceğiz, anlamaya devam edeceğiz biraz daha. Öyle ki namazın hakikatini anlayalım diye. Allah'ın bizden neyi istediğini anlayalım diye. Yoksa sadece işte namaz Allah'ın emridir ya da namaz boynumuzun borcudur. Demekle namaz anlaşılmış olmaz. Namaz boynumuzun borcu değildir. Ya da namaz bir yük değildir. Ne diyor? Adam namaz kılarken reşiv borcumuzu da verelim. Namaz boş olmaz. Namaz bir ikram. Namaz bir nimet. Namaz miraç. Namaz Allah'ın sana ikram ettiği bir nimet. Onunla nimetleri ikram ettiği bir nimet. Onun için ne buyurdu Resulullah Efendimiz vesselam? Gözümün nuru namaz. Gözümün nuru namaz ne demek? Gözümün aydınlığı, gözümün kendisiyle gördüğü, gözümün evet, mirajda miraçda Rabbimi müşahede ettiği nimet demektir. Allah hepimizi namazı ikame edenlerden eylesin. Amin. Namazı zayı edenlerden eylemesin. Amin. Orta namazına dikkat edenlerden eylesin. Amin. Namazını muhafaza edenlerden eylesin. Amin. Hoşuyla Rabbinin huzurunda namazı ikame edenlerden eylesin. Amin. Allah hepinizden razı olsun.